Rahim elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedun ve ala elhi ve sahbihi ecmain. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Kıymetli kardeşlerim, herkes için Siyer programının 29. bölümüyle huzurlarınızdayız. Sondan bir önceki bölüme Rabbini nasip etti eriştik. Bugünkü konumuz Veda Hac'ı, hocam da bizlerle beraber. Merhaba hocam. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Allah'a emanet olun. Tabii bir mazlumiyet, bir mahsuniyet var yüreklerimizde. Hem Ramazan evet. bitiyor hem de böyle Efendimizin hayatının son demlerine gelince sanki işte biz de şu anda o olaya şahit oluyormuşuz gibi Hı -hı. o vefata işte veda hacına o onun da getirdiği bir ne diyelim hüzün rüzgarı Hı -hı. var. O iki rüzgarla karşı karşıyayız ama ne yapalım? Hayat böyle işte. Evet yapacak bir şey yok. Yani ben bugün de hazırlanırken derse geçmiş yıllarda da bu veda hacını işlerken ya da aleyhissalatü vesselam Efendimizin son anlarını işte vefatını ki yarın konumuz o. Yani sahabeye bir kez daha hayran olmamak mümkün değil. 14 asır sonrasından biz kitaplardan okurken yüreğimiz dayanmıyor. Nasıl dayandılar? Nasıl o süreci yürüttüler? nasıl tekrardan gerçekten o kadar ağır bir hüznün altından kalkabildiler hayran olmamak mümkün değil. Kesinlikle. Allah yardımcı olur ki Hazreti Ömer bile bir an değil mi? Sarsılıyor Hazreti Osman'ın ya da çıkıyor. Aynen, yani. aynen, aynen. Hayrolsun inşallah başlayalım hocam. En son tebikteydik evet. tebikten evet. döndü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Aleyhisselatü Vesselam. Mescidi Dırar'a Efendimiz'i davet ettiler. Oradan namaz kıldırıp orayı güya legalleştireceklerdi, geçerliliği kazandıracaklardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Allah'ın uyarısıyla orayı yıktırdı. Hı. Sonrasında hacca karar verildi ve Hazreti Ebubekir radiyallahu anh da hac emiri olarak tayin etti. Nasıl gelişti bu süreç hocam? Şimdi geldikleri zaman o süreci dün biraz hı hı. söyledik. Birkaç olay daha var. Orada peygamber aleyhissalatü vesselamın hac emiri olarak Hazreti Ebubekir'i göndermesinden önce çünkü herkes merak ediyor bilmiyor da kimse ne olacağını. Hmm. Normalde zilhicca'yı geldiğinde hac olacak yani. Geçen sene olmadı. Geçen sene bir rivayete göre Attab İbni esit işte Mekke'nin valisi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona yaptırması noktasında bir izin veriyor ya da bir ruhsat veriyor ama herkesin gözü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de şu anda engel de yok. Netice itibariyle Mekke Müslümanların elinde. Hı hı. Efendimiz hemen hadi gidebiliyorum da diyebilir. Hı hı. Sonrasında ne olacağını kestiremedikleri için, bilmedikleri hı hı. için sahabede müthiş bir merak var. Aleyhissalatu vesselam efendimiz de tabii ki Cenab-ı Hakk'ın bu noktadaki işte kendisine gönderdiği vahye hı hı. ya da Cebrail'in sözlü olarak getirdiği direktiflere onlara riayet ederek yürüdüğü için bir noktada herkes efendimizden gelecek bu noktadaki şeyleri bekliyor. Aleyhisselatu vesselam efendimiz de bekliyor o ara İbni Selül münafıkların lideri, lideri hastalanıyor. Yani bu önemli bir hadisi olduğu hı hı. için bunu burada birkaç cümleyle söylemekte fayda var. Aleyhissalatü vesselam efendimiz Bekir kardeşim kaç kez onu ziyarete gidiyor. Şimdi bir insan düşündüğü zaman ya bu kadar kötülük yapmış birisi. Fitnenin başı yapmadığını bırakmamış. Dokuz yıl boyunca efendimize Medine'yi neredeyse zindan etmiş yani. Allah Resulü yine gidiyor ama efendimizin gidişi İbn Selül'den dolayı değil. Biz bunu son anlarda da anlıyoruz. İbni Selül'ün etkilediklerinden dolayı hı hı. onun tesiri altında kalan insanlara mesaj ulaşsın diye aleyhissalatü vesselam Efendimizin Yoksa bir var. Yoksa gitmese İbni Selül onu da pazarlar bakın işte tabii, Müslüman kardeşine tabii. bile ziyaret tabii, etme falan tabii. diye her türlü şey beklenir yani. Yani ondan yani. onu yapabilir yani. Evet. Mesela o son artık vefatına yakın günlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gittiğinde bakıyor ki tamam artık ölüm yolunda ama halen konuşabiliyor. Efendimiz orada ona söylüyor diyor ki bak ne ne oldu bu kadar nifak içerisinde oldun Esat İbn-i düşman oldun Sad bin Muaza düşman oldun onları niye hatırlatıyor hmm, anlıyoruz diyor. Medine'de bu kadar iş yaptın şöyle oldu böyle oldu ah, ne olacak ölüyorsun. Onu bunu boşver diyor ya Resulallah onu bunu boşver ben senden iki şey istiyorum ne olur diyor beni kefenlesinler diye sana geldiğinde oğlum Abdullah ona hırkanı ver beni hırkanla kefenlesinler bir de cenaze namazımı sen kıldır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada bir şey demiyor evet ya da hayır ve neticede de vefat ediyor vefat edince oğlu Abdullah ki nasıl bir olduğunu biliyoruz gelip efendimize bu talepleri söylüyor efendimiz tamam diyor ve eve doğru giderken Hazreti Ömer tutuyor ya Resulallah nere diyor ya bu münafık ya Allah da tevbe suresinde söyledi işte onlara 70 kere istiğfar etsen de etmesen de Allah katında onların değerinden hiçbir şey değişmeyecek sen buna rağmen gidecek misin Ömer bırak beni diyor. Allah beni muhayyer bıraktı hmm. bir yasak yok o ayette eğer bana gitme deseydi ben gitmezdim ama şu anda ben gideceğim diyor. Niçin gideceğinin gerekçesini söylüyor orada biz zaten oradan biliyoruz. Hmm. Umuyorum ki diyor Efendimiz binlerce insan ondan sonra Müslüman olacak. Umuyorum ki yüzlerce insan o manada bazı şeylerden etkilenecek bin diye bir ifade var bazı hmm. metinlerde. Yani derdi bunun olması bence üzerinde durulması gereken bir şey. Yani insan bazen yaptığı işi hep sevdiği için yapmaz. Yani bazı şeylerin hatırı vardır. O hatırı için yapar yani. Biz de buradan bazı mesajları evet. almamız gerekir dünyamıza. Yani. Hele hele hatır birilerinin hidayet meselesi ise. Hele hele hatır birilerine imanın mesajlarını ulaştırma meselesi ise orada daha farklı bir şey oluyor. Hazreti Ömer ama inanılmaz derecede orada efendimizi engellemeye evet. çalışıyor ki sonra inen ayet mesela peygamberimizin kendisine söylenen ayeti ileriye sürmesi Tevbe 80 hı hı. ama Tevbe 84 Ömer radıyallahu anh'ı onaylıyor evet. gitme diyor ve onların mezarlarının başında durma diyor Efendimiz bunların hepsini yaptı ve ondan sonra da zaten olmayacağına dair genel hüküm inmiş oldu. Hı hı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o ayet o anlarda inmediği için gidiyor ve İbn Selül'ün mezarının başında da duruyor cenaze namazını da kıldırıyor. Bu onun akıbetini değiştirir mi? Hiç değiştirmez kendisi de söylüyor evet. zaten Efendimizin yani benim bunu yapmam onun akıbetini değiştirmez evet. ama orada İbn Selül mantığı yani yine nifaka ait bir evet. şey o kadar o film çevir o kadar oyunun içerisinde sonra finalde, ol sonra he. işte ile işte hırkayla işi kurtaracağını zannet yani netice o yani. İbni Selün'ün ölümü biraz daha Medine'nin aslında berraklaşmasını sağlıyor ondan sonra insanlar biraz daha o ön yargılarından kurtuluyorlar hmm. özellikle onun etkiledikleri ve sonra zaten ona rahmet gönderen insanların ne kadar azaldığını biz tarihte hmm. görüyoruz. İnsanlar en azından fark etmiş oluyor. İşte o günlerde Zilhicce ayına yaklaşınca yani Zilkade'nin sonlarına doğru Aleyhissalatü vesselam efendimiz Hazreti Ebubekir'i çağırıyor. Ey Ebubekir diyor. Bu sene hac emiri sensin. Git ve insanlara hacci yaptır diyor. Hazreti Ebubekir hazırlıklarını yapıyor. İnsanlara da ilan edilmiş. tarih Hicri 9 yola çıkıyor varıyor ve bu noktada bazı şeylere başlıyor. Hemen Hazreti Ebubekir'in arkasından kardeşlerimize de verdik düğün ödev olarak hatırlarsanız hı hı. Tevbe suresi Kur'an-ı Kerim'in tek besmelesiz başlayan süresidir çünkü ultimaton var orada hı hı. bir şey olduğu için besmele olmadan direkt hüküm orada söyleniyor o ayetleri indiğinde yani ilk ayetleri Tevbe suresinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlaşmaya ait bazı şeyler olduğu için ailesinden birini göndermesi gerekiyordu. Onun içinde kimi gönderdi? Hazreti Ali'yi. Hmm. Ali'ye dedi ki Ali git, kavuş Ebubekir'e. Ebubekirle beraber o Hacemir'dir. Sen de bu maddeleri insanlara duyurmakla görevli memursun. Git Mina'da, Müzdelife'de, Arafat'ta insanlara duyur, duyurmak üzere olduğu dört tane madde var şimdi onları söyleyeceğiz. O dört maddeyi insanlara duyur, Ali geldi ama gelirken anlaşmaya ait maddeler ya eski Arapların evet. gelenekleri var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bazı gelenekleri yaşatıyor zaten. Efendimiz adına Ali konuşacağı için Efendimizin bineğine binerek geldi yani Kusva'ya binerek geldi. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu an orada bir yerde öğle namazını kıldıracak imamete geçip tekbir alıp namaza başladığında dışarıdan ses geliyor kusvanın sesi devenin sesini tanıyor Ebu Bekir radıyallahu an ve öyle bir heyecanlanıyor ki namazda Resulullah geldi yani o bir şey oldu da Allah Resulü hacca geldi diye bir heyecan var bir ara düşünüyordu hatta namazı işte bırakayım da Allah Resulüne mi mihrabı terk edeyim yoksa namazı tamamlayayım mı o heyecanla namazı bitiriyor. Bitiriyor koşa koşa devenin sesinin geldiği yere geliyor bakıyor ki Ali orada karşısında tabi Allah Resulü olmadığı için biraz hüznü var ama orada söylediği söz çok önemli Bekir kardeşim. Nedir biliyor musunuz? Ali amir olarak mı geldin memur olarak mı geldin? Hmm. Amir olarak geldim dese anında itaat edecek çünkü bunun terbiyesini görmüşler evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den. Orada Hazreti Ali diyor ki hayır ben memur olarak geldim vazifem de şunlar diyor beraberce hacı başlatmış oluyorlar. Şimdi Hazreti Ali Allah Resulü'nden aldığı Beraes suresi bir diğer ismi Tevbe suresinin o süredeki işte genel anlamdaki mesajlar hem o süreyi okuyor hem de o surenin arkasından dört tane genel şeyi söylüyor nedir onlar? Birincisi müminlerden başkası cennete giremeyecek bakın genel ferman bu. Buna rağmen halen tartışmış biliyor musunuz insanlar neyi tartışmışlar bu da tam olarak yani insanlar mümin olmasa da yani Müslüman ha. olmasa da cennete girecek mi girmeyecek mi bu tartışmaları duyduk hmm. biz bu memleket evet, Yahudiler Hristiyanlar cennete girecek tabii, girmeyecek. Tabii, tabii. Allah Resulü bunu duyuruyor ya duyuruyor zaten göreceğiz yani bütün mesajlar insanlığadır aslında yani oraya has bir mesaj yok söylenen her şeyin bize bakan bizden sonraki yönü sonuna var. kadarki yönü var birinci madde bu ikincisi müşrikler bundan sonra Kabe'yi tavaf edemeyecek bitti artık oranın bir kutsiyeti var hmm. Ora ve Medine nedir dokunulmaz ve sadece müminlere ayrıcalıklıdır çok havalıdır biliyorsunuz çok değil güzel mi? Tabii ya. Şimdi Mekke'ye girince ya da Medine'ye girince orada tabelada yazıyor ki mümin olmayanlar ya da Müslüman olmayanlar buradan ayrılsın diye. Evet. Ne kadar uygulanıyor bilmiyorum. Sonra giriyorsun Hilton'da kalıp. Evet ne yazık ki <gülüyor> ama netice itibariyle hüküm bu evet. keşke, keşke o ruha uygun keşke, bir biçimde keşke, de olsa keşke, bu da ikinci madde. Keşke. Üçüncüsü Kabe bundan sonra çıplak tavaf edilmeyecek herhalde soracaksınız çıplak tavaf edilmek ne demek diye evet. ona ait bir şeyi söylemek lazım öyle bir sektör oluşturmuş cahiliye müşriği. Dışarıdan gelenlere diyor ki sizin elbiseleriniz günahkar elbise çıkarın o elbiseleri bizden elbise alın o elbiseleri de babaların hayrına vermiyorlar evet, paralarla satıyorlar o yüksek paralarla o elbiseler giyilip öylelikle tavaf ediliyor. E parası olmayan insanda ne yapacak? Çıplak, çıplak tavaf edecek ve çoğu insanda çıplak tavaf ediyor Ay. ve Kabe'de böyle bir ne yazık ki kötü bir manzara var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu cahiliye geleneğini tamamen ortadan kaldırma adına bunu da o maddelerden birine koyuyor. Dördüncü maddede şudur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kiminle ne şartlarda ne tarihe bağlı olarak anlaşma yapmışsa o anlaşmalar geçerlidir anlaşması olmayanlara 4 ay mühlet tanınacaktır 4 ay sonra terk edecekler yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine orada ahitlerine anlaşmalarına sadık olduğunu ortaya koymuş oluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün bu sözlerini Hazreti Ali orada duyuruyor ve böylelikle Hicri 9'da ne olmuş oluyor Ebu Bekir radıyallahu emirliğinde bir hac Ali'nin de orada o ikazları ve o ultimatonları duyurmasıyla bir hac olmuş oluyor. Peki bu arada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de neler yapıyor bu hacdan evet. sonrasında? Efendimiz aleyhissalatü vesselam o haccın mahsuniyetini yaşıyor yüreğinde çünkü istiyor Efendimiz de gitsin ama hep diyor ki Allah bu noktada ne zaman bu kapıyı açarsa izin verilir söyle kendi etrafındaki sahabeye de bunu söylüyor İsim zaten. İsim o zaman veda haccı değil tabi değil değil. değil mi? Değil. Değil. Bu şu andaki evet. hac Ebu Bekir'in emirliğinde evet. yapılan hac şimdi veda haccına geliyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabi ondan sonra bir sürü hadise yaşanıyor. O aralarda Halid bin Velid'i bir grupla Yemen'e gönderiyor. Amaç tebliğ, davet işte zekat malları varsa onlar ve Halid'e bazı şeyler de söylüyor özellikle tebliğ ile alakalı. Burası çok önemli bizim için. Halid bir müddet sonra bir mektup yazıyor Efendimiz'e. Diyor ki ya Resulallah buradaki bazı adamların laf maf dinledikleri yok. Boşuna uğraşmayalım çıkıp geleyim diyor. Hmm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arkasından Ali'yi gönderiyor ya. Ali gidiyor orada bir tevhid davet çalışması başlatıyor ki inanılmaz derecede bir karşılık buluyor. Halit Halid diyor ki ya diyor Ali'nin dediklerinin aynısını ben de diyorum hmm. ama insanlar Ali'yi dinliyor beni dinlemiyor diyor. Orada bir şeyi görüyoruz biz yani bunu Hazreti Ali kendi nefsine zaten bağlamıyor. Ona izah da ediyor Halid bin de Mesele her zaman aynı sözü söylemek değildir. O şeyin uslubu da çok önemlidir. Ali radıyallahu anh, tebliğ ve davet konusunda inanılmaz derecede kabiliyetli birisidir. Hı hı. Halid savaş adamıdır. O savaş meydanlarında işi var yani. Onun o noktadaki kabiliyeti biraz daha farklıdır. Hı hı. Sonra fark ediyor zaten Halid bin Velid Hazreti Ali'nin başarısının neden olduğunu hı hı. ve bir müddet kalıyor orada Ali radıyallahu anh, ta ki geliyor o da veda hacında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kavuşuyor. Ali'nin Yemen'den gelmesi kendisiyle beraber giden Halit'le beraber giden sahabe ile sorunlar yaşaması en son soruda bize lazım olacak. Evet. Bu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin zihninde dursun. Yani Ali niye geldi? Neden geldi? Niçin Yemen'dekilerle sorun yaşadı? Bunlar önemli sonrasında. Çünkü onunla alakalı çok büyük sürü mesele olacak. Şimdi biz 10. yıla geliyoruz hızlı bir biçimde. 10. yılın Ramazan ayındayız. Aleyhisselatu vesselam efendimiz bu Ramazan'ın son Ramazanı. Son Ramazan'da 20 gün itikaf yapacak sallallahu aleyhi ve sellem. Son Ramazan'ında Cebrail'le Vahyin Emin Meleği'yle Kur'an'ı iki kez arz edecek ve arz-ı ahira diye son arz diye de tarihe geçecek. Artık Kur'an-ı Kerim'in son halini konuşacaklar karşılıklı mukabele dediğimiz geleneğin şeyi de o zaten. Ve Ramazan'dan sonra yavaş yavaş Zilkade'ye yaslandığında tarih sahabede inanılmaz bir heyecan ne olacak acaba Allah Resulü bu sene hacca gidecek mi gitmeyecek mi? Ara ara efendimize de sorular sorduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey demiyor o da bekliyor zaten ne olacaksa. Şimdi göreceğiz zaten tarihleri 24 zilkade Cuma günü aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mescid-i Nebevi'de Cuma namazı kıldıracak, hutbeye çıkıyor hutbenin giriş dualarını okuduktan sonra okuduğu ayetler hangi ayetler oluyor? Hac ayetleri oluyor. Hmm. Hac ayetleri okununca Mescid-i Nebevi coşuyor zaten yani inanılmaz bir heyecan oluşuyor anlıyorlar ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz hac için müjdeyi verecek konuşmaya başladığı zaman da ayetlerden sonra diyor evet yarın benimle beraber hacca gelmek isteyenler Zulhuleyfiye'de toplansınlar oradan ihramlarımıza giyeceğiz ve gideceğiz bunun üzerine haccın menasiki ile alakalı hukukuyla alakalı ahlak ile alakalı bazı şeyleri de söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylelikle hac yolculuğu bir sonraki gün başlamış oluyor şimdi burada bırakıp dönelim biz haritalarımıza dönelim. resimlerimize oradan devam edeceğiz inşallah ilk gördüğümüz harita Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hac güzergahını gösteriyor hı hı. o yol güzergahı boyunca yaşananların her birisi üzerinde saatlerce konuşmamız gereken şeyler hı hı. bakın işte Zülhuleyfiye yukarıda aşağıya doğru Mekke mükerremeye doğru geliyor her tarafta efendimizin konakladıkları yerleri de biliyoruz o konaklanan yerlerde yaşananlar var yol güzergahlarında yaşananlar var bunlar ayrıntılı bir biçimde kaynaklarımızda aktarılıyor biz sadece birkaç tanesine Hı -hı. burada temas edeceğiz şimdi gelelim diğer resimlerimize evet şimdi burada 3 tane tabela görüyoruz bunlar bize lazım olacak çünkü sarı tabelalar bize neyi gösteriyor Arafat'ı Sınırları, yani Sınırları aynı. aşağıdaki mor tabela bize Müzdelife'yi gösteriyor mavi tabelalar ise Mina'yı gösteriyor. Zaten tabelaların bir tarafında bidayet bir tarafında nihayet yazıyor yani başlangıç bitiş. ve bitiş bunu söylemiştik hatırlar mısınız? Evet hocam. Yani sınırlarını Cebrail'in Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gösterdiği bir coğrafyadan bahsediyoruz bir de bir resim görelim oralardan. Heh bunu da görelim bu haritayı da. Bakın bu harita da bize hem Hil bölgesini hem harem bölgesini gösteriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en üstte Zulhuleyfiye'de orada giriyor zaten ihrama ve Medine'ye Medine'deki o nokta en uzak olan şeydir. Hı hı. E, Mikat sınırıdır en uzağa 450 kilometrelik bir şey ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Geçen yine söylemiştik birçok zaman oradan ihrama girerek geliyor sadece cirana ümresi dışında. Evet. Diğer resmi de görelim Evet Bu da oralardan 3 tane manzara inanılmaz derecede güzel bir şey. Arafat, Mina. Mina mi? ve Müzdelif. <gülüyor> evet Tabi çok farklı resimler de var ama hac dediğimiz şey mahşerin paravası provası evet. ve şu büyük resimde de onu görüyoruz herkes kendi başının çaresine bakıyor herkes bir tarafa koşuyor o menasikini tamamlama adına gerçekten haccı yaşamış olanlar mahşerin nasıl bir kopyası olduğunu çok iyi anlarlar ama yaşamayanlar tam olarak fark edilmez. 10 evet. defada Umre'ye gidip gelseniz haccın hali başkadır bambaşka, Hac bambaşka. Kesinlikle. Şimdi diğer kronolojiye gelelim onun üzerinde duracağız zaten bakın burada görüyoruz gün gün birinci günden tekrardan dönüş 28 günlük bir yolculuk bunun hepsini biliyoruz ve bunların hepsinin detaylarını biliyoruz Bekir kardeşim hı hı. niye biliyor musunuz mesela ben hep bu derslerde çokça söyledim Medine'deki şeylerini Efendimizin günlerini fazlaca biliyoruz evet. veda haccındakini daha daha biliyoruz detayla neden çünkü Allah Resulü bana bakın dedi bir sürü sahabe bakıyor ve bunları kaydediyor ve Efendimiz haccın menasikini öğretiyor hmm. onlara her şeyi orada adım adım onlarca sahabenin işaretiyle, şahadetiyle, gözlemliğiyle yürüyor. Dolayısıyla hmm. o bizim veda haccı ile alakalı bilgilerimiz Medine'deki diğer sayfalara göre çok daha Nadesele. fazla ve detaylıdır. Oradaki o tablo 24 Zilkade'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor yola işte önce Medine'de tabi hemen 25 Zilkade'den itibaren devam edip geliyoruz. Oradaki gün gün izahlarını, yerdeki miladi karşılıklarını, günleri ve mekanları yerleri zaten kardeşlerimiz görüyorlar. Biz hepsini elbette ki anlatamayacağız ama birkaç tanesini burada söyleyelim. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. 24 Zilkade'de çıktı ya buradan evet. ilk bunu söylediği zaman cuma günü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o gün cuma gününü zaten Medine'de geçiriyor. Ertesi gün cumartesi günü efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğle vaktinde çok güzel elbiselerini giymiş kokusunu sürmüş geçiyor cemaatin önüne ve o cemaate öğle namazını tam olarak kıldırıyor çünkü halen mescidinde öğleyi kıldıktan sonra Zulhuleyfe'ye gelecek hı hı. ve Zulhuleyfe'ye geliyor bir sürü insan zaten gelmiş oraya. Allah Resulü cuma günü söyledi ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki parça izar ve Rida dediğimiz iki parçasını almış hanımlarından da Ayşe anamızı Ümmü Selem anamızı Safiye anamızı da yanına almış oraya geliyor. Ve oraya gelir geldiği anda artık vakit ikindi namazıdır. O Zulhuleyfiye dediğimiz yer Mescid-i Nebeviye 11 kilometrelik yol ama Medine'nin dışı sayılır Hı -hı. artık. Oraya geldiği için sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını artık kasr yolcu olarak kılacak yani 4 rekatlı namazları Hı -hı. 2. 2 rekat olarak kılacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gece orada geceleyecek ve insanlar da oluk oluk oraya doğru birikiyorlar çünkü herkes bu noktada bu müjdeyi duyuyor. Öyle ki ve vesselam Efendimizin bu son haccıdır. Bu son haccında muhakkak onunla son beraber, beraber? E sonun bilmiyorlar evet. tabi orayı düzeltelim. Bu ilk haccıdır. Evet. Efendimizle beraber ilk haccıdır. Bu ilk haccında onunla beraber olalım. Hı hı. Zaten bu hacca veda haccı diyoruz bakın biz. Hı hı. Allah Resulü veda haccı evet. demiyor. Efendimizin dediği ne? Haccetül İslam. İslam döneminin haccı. Bir diğer ifadeyle sahabe özellikle İbn Abbas o ifadeyi daha çok kullanır. Haccetül belah, teblih ha haccı. Hmm. Bir başkası da haccetül tamamdır. Tamam hacı yani tamamlanmış hac ama ondan sonra Allah Resulünün son hacı olarak anlaşılınca adı Hacetül Veda diye biliniyor yani Veda hacı diye haccı. biliniyor o şeyi iyi düzelttik evet. yani. Eyvallah. Şimdi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz orada gece orada konaklıyor. E Hâlen ihrama girmediği için ihram yasakları başlamamış. Ertesi gün ve vesselam Efendimiz sabah namazını da cemaate kıldırıyor sonra giriyor ihramlarını giyiyor ve dışarıya çıkıyor. Dışarıya çıktığı zaman bir sürü insanı görüyor bir anda sallallahu aleyhi ve sellem. Devesinin üzerine çıkıyor ve en üst sesi, seda ile sesi ile telbiye getiriyor. Onun telbiyesini duyduklarında Sahabe de o telbiye getiriyor ilk kez İslam döneminde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden o telbiyeyi duyuyorlar. Bir bereket olsun şu anda kardeşlerimiz de evlerinden bir telbiyeyi getirelim. getirelim Çünkü hocam. o İslam'ın en büyük sloganıdır ve o slogan aslında meseleyi veriyor bize zaten ne olduğunu. Hı hı. Aslında onun üzerinde yani o telbiyenin mesajı üzerinde ciddi bir biçimde durduğumuzda tevhid dediğimiz şeyin tam olarak ne anlama geldiğini de oradan öğrenmiş oluyoruz. Aynen. Ne diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem? <Sessizlik> lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve'n ni'mete leke'l mülk la şerike leke ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yükseltin diyor sesinizi yükseltin çünkü siz telbiye getirdiğinizde etrafınızdaki taş, çiçek, böcek, kuş hepsi sizinle beraber telbiye getirirler evet. sahabe de son sesle telbiye getiriyor ne diyoruz biz telbiyede buyur Allah'ım buyur ortağın yoktur senin buyur emrine amadeyim buyur Hamd sana nimet senden mülk de senin. Buyur Allah'ım buyur. Tevhid bu. Neyse. Hamdı ona has kılmak. Yani Allah'tan başka kimseye hamd adına bir şey söylememek. Mülkü ona has kılmak. Nimet adına ne varsa hepsini de alemlerin Rabbi olan Allah'tan bilmek la kelek dediğimiz zaman ne demiş oluyoruz biliyor musunuz? Şerikim. Şerikin yok ortağın yok mislin yok nit dengin yok sana ait olan bir alana alanda seninle emsal olabilecek örnek olabilecek hiçbir şey yok işte budur tevhid Vay. yani inanın bunu tam anlamıyla anlasak var ya off Anlayan nasıl oluyordu biliyor musunuz Bekir Kasl Ne zaman telbiye getirse sap sarı kesiliyor. Böyle düşüp bayılacak, ölecekmiş gibi oluyordu peygamberin o güzel evladı Hazreti Hasan. Ona biz peygamber evladı diyoruz. Kendisini öyle söylediği için peygamberimizin to torunu. Niye diyor böyle oluyorsun? Ya diyor siz ne dediğinizin farkında mısınız? Lebbeyk Allahumme lebbek diyoruz. Ya bunu tam anlamıyla bilinçli olarak söylemiyorsak ya Allah bize dönse dese ki senin lebbeykin kabul değil. Senin bu söylenişin samimi değil diye yüzümüze çarpınlar. Biz ne deriz Allah'ımıza? Onun için bilerek söyleyin diye titriyor resmen onun altında yani o sorumluluğun altında Hazreti Hasan titriyor bu öyle kolay bir şey değil biz sadece söyleyip gidiyoruz ama işin ruhunu ya. anlayan o ruhunun altında eziliyor gerçekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra döndü şöyle bir baktı binlerce insan var etrafında ve orada bir dua etti o manzarayı iyice anlayalım ki duayı anlayalım o manzarayı iyice zihnimizde netleştirelim ki duanın mesajını anlayalım haccı anlayalım ki duayı anlayalım dua yapan peygamberimiz ama söylediği şeyler onda yok peki niye o sözleri söylüyor bizim için söylüyor Allah'ım diyor bana içinde riya ve gösteriş olmayan bir hac nasip et neden buraya dua Bekir kardeşim ileride içine riya ve gösteriş karışacak diye ya. çünkü hac çok havalı bir ibadet Aynen. çok havalı yani hacin gerçekten şeyi semboller üzerinden zaten insan bazen böyle ayağı yerden kesiliyor şimdi hacdan dönüp geldiğiniz zaman sizi karşılayanlar da çoksa nasıl havaya girdiğinizi e, tahmin edin yani. yani yani biz gittik, o manada yani. o şeyler hepsi bu duanın gölgesinde aslında e, dikkat ele alınmalı yani. Allah Resulü bunu söylüyor. Artık o anda kendi iç dünyasında o kalabalığı görünce Efendimizin bir şey geldi mi gelmedi mi biz bilmiyoruz onu. Ama Efendimiz onu söylemesi şimdi milyonlarca insanı biz gördüğümüz zaman bile televizyondan falan nasıl bir ruh haline giriyoruz evet. bir de o milyonlarca insanın dönüp sizin ağzınıza kitlendiğini düşünün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerinden riyasız ve sümasız bir hac istiyor Rabbim Rabbisinden bu bizim için çok önemli bir şey biz de aynısını yapmak durumundayız. Tam orada bir doğum olayı oluyor hamile bir hanım var orada o da gelmiş hacca o kim Cafer bin Ebi Talib'in hanımı Esma binti Ümeys Cafer Mute'de şehit olduktan sonra Hz. Ebu evlenmiş. Hz. Hmm. Ebu Bekir'den bir çocuğu var hamile ama ben peygamberle bu hacı kaçırmam ne olursa olsun diye gelmiş ve orada bir çocuk doğurmuş o çocuğun adını da Hz. Ebu Bekir Muhammed koymuş. Muhammed bin Ebu Bekir Hazreti Ali'nin terbiyesinde sonra yetişecek tarihte bu ismi çok duyacağız hı hı. onun için o çocuğun nerede do, do, doğduğunu, doğduğunu unutmayalım. Esma üzünüyor tabi yani nasıl yapacağım diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer kendini iyi hissediyorsan gelebilirsen çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh getirmek istemiyor hı. kalsın diyor artık bundan sonra nereye gelecek? Ama Efendimiz diyor ki eğer kendisini iyi hissediyorsan gelebilirse gelsin diyor. Böylelikle o haliyle Esma binti Ümeys o yolculuğun içerisine dahil oluyor ve biz onun üzerinden de kaç tane rivayet okuyoruz. Şimdi yol devam ediyor. Her bir durakta gördük ki o kronolojide, açsak mesela her bir durağını her bir durağında bir sürü hadise var, bir sürü ben hepsini anlatacak değilim zaten hacla ilgili de bazı şeyleri söyleyeceğiz birkaç tane şey söyleyeceğim, Hazreti Ebu Bekir başından sonuna kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında her zaman olduğu gibi efendimiz de yiyeceklerini bir deveye yüklemiş Hazreti Ebu Bekir de onunla ilgileniyor Ukbe isimli bir görevli var o da nasıl olmuşsa deveyi kaybetmiş kalmış mı aleyhissalatü vesselam efendimiz ve ailesi azıksız kalmış yol güzergahı sahabe duymuş kim ne varsa efendimize taşıyor, taşıyor. Evet. Allah Resulü diyor ki ya ben ne yapacağım bu kadarını bu yeter bize en son Sad bin Ubade'de bir şeyler getiriyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam aslında hediyeleri alır çünkü onun hediye alması karşıdaki insanı onur etmesidir evet. Sad bin Ubade diyor ki diyor almayacağım diyor ya Resulallah sen diyor benim hediyemi geri mi çevireceksin diyor. Efendimiz diyor ya ihtiyaç yok. O anda öyle bir mahsuniyet yaşıyor boynunu büküyor yani hediyesi kabul edilmemiş hmm. diye Efendimiz diyor ki saat diyor siz ensar zaten verdiniz, verdiniz, verdiniz vermeye doymadınız bu sefer de almamış olayım diyor. Bundan iyi hediye mi kabul olur ne He, güzel işte. Söyle o, o sözler Sadım biraz yüreğini He. şey yapıyor ama Hazreti Ebubekir o sakin yapısı gitmiş yerine yeni bir Ömer gelmiştir öyle bir damar var Hazreti Ebubekir'de inanılmaz sinirlenmiş ihramlı da neredeyse o görevliyi dövecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara Ebu Bekir'i gösteriyor. Hem ihram giymiş hem de böyle sinirli diyor hem ihram giymiş hem de hizmetlisini dövecek diye Ebu Bekir radıyallahu anh'a latife yapıyor. Evet. Bunları niye söylüyorum biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe ile nasıl insani bir ya. bağ kurduğunu unutmamak için çünkü bazen biz zihin dünyalarımızı hep başka şeylerle doldurduğumuz için bu insani şeyleri kaçırıyoruz kaçırdığımız için de birçok şeyden mahrum oluyoruz onun için aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatında var olan bu şeyler bizim için çok önemli nasıl onlardan biri nasıl onların içleri içinde onlardan biri Latifeyi değil ama diyor. onların içinde yani onların latifelerine katlanıyor Aynen öyle. Bazen eziyetlerine katlanıyor, bazen onlarla farklı bir hiç hale sokuyor. Ara koyayım, Ay, hiç böyle arakarayım sen, deneme sen nasıl böyle konuşursun böyle bir şey. Onun için hay. de sahabe onun yanında oturmaktan bıkmıyor. Ya. Saatlerce otursun oturmak için başka saatleri bekliyorlar çünkü öyle bir. Atmosferden kim mahrum olmak evet. ister? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yoluna devam ediyor. Avcılar bir şeyler vurmuş Efendimiz'e ikram ediliyor mesela Efendimiz onları yiyor. Onlar ihramlı değil mi? Avcı ihramlı değil. He. Bir tanesi de bu Şu vurmuş. zebra vakası vardı ya. Onunla gece. alakalı evet. bir tanesi de vurmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önüne getirdiğinde Ya Resulallah bunu senin için vurdum ve sana ikram ediyorum diyor. Efendimiz diyor ki ben yemem. Ya. Şimdi sahabe anlamadı bir önceki durakta bir avcı vurmuş ihramsız bir avcı ikram ettiğinde Allah Resulü ondan yedi. Şimdi yine ihramsız bir avcı zaten ihramlı yapamaz bunu İhramsız bir avcı takdim etti Allah Resulü'nü Allah Resulü'nü dedi ki ben yemem. Senin için dedi Evet çünkü aynen fıkıhtaki şeydi öyle ve vesselam Efendimiz dedi ki ben ihramlıyım benim için vurursam ben yemem dedi üzüldü tabi avcı ama olan oldu artık bir kere yapacak bir şey yok yani ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz güzergahı böylece tamamlıyor Mekke'ye geliyor nereden giriyor Mekke'ye? Yine Hacun'un mıntıkasından aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in Kabe ile o ilk buluşması muhteşemdir Efendimiz girdiği zaman Kabe'nin karşısına Hacerül Esved'in önüne geldiğinde böyle bir Hacerul Esved'i, Esvedi selamladı Bismillahi Allahu Ekber diyerek ondan sonra da gözyaşlarını tutamadı. Ne geldi aklına? Neydi Allah Resulü'nün o anki ruh hali bilmiyoruz ama Efendimiz o anda dakikalarca gözlerinden yaşlar boşandı. Sonra Efendimiz tavafına başladı. Bitirdi tavafını yedi şaftla geldi makam İbrahim'in orada iki rekat tavaf namazı kıldı sahabe hep onun üzerinde kaydediyor Kaydediyor. ne yapacak diye tavaf namazı olarak Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldığında ilk rekatında kafirun suresini ikinci rekatında ihlas suresini okuduklarını gördüler ve sonra ihram namazında da aynı şeyi yaptığına şahit oldular niye bu iki süre önce kafirun sonra ihlas bu iki süre nedir biliyor musunuz Bekir kardeşim? La ilahe illallahın tefsiridir. Hmm. La ilahenin karşılığı kafirun süresidir aslında. İllallahın karşılığı. i̇llallahın karşılığı da ihlas süresidir. Benim güzel kardeşlerim şu anda bizi nereden dinliyorsa bu rahlenin arkadaşları olan yoldaşları olan kardeşlerim bunu çok iyi öğrenmeliler. Yani biz eğer la ilaheyi tam anlamıyla öğrenmesek illa Allah'ı ikisi olmasa tevhid olmuyor. Ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de orada bu mesajları da ulaştırma adına zaten bunları ortaya koyuyor. Onun için muhakkak bu iki süreyi çok iyi öğrenmek zorundayız. Yani sadece kıraatini değil anlamını, Manası. manasını o mananın verdiği maksadı o Allah'ın orada o sözleri söylerken o hitabı yaparken onların içerisindeki mesajlarını çok ciddi bir biçimde kavramamız lazım ki biz bu manada kelime-i tevhidi tam olarak anlamış olalım. Yani ödev vermesini özellikle ödev diye altını çizmesini beklemeyin dostlar evet, bu aralarda aslında çıkaracaksınız işte aynen, işaretler bu var. Bu, <gülüyor> bu ödev zaten bu ve ödev. çok önemli bir Eyvallah. ödev bu. Eyvallah şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz sonra gitti. Zemzem'den içti. Biz de aynısını yapıyoruz değil mi? Şimdi evet. adım adım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem takip Sadece ediyoruz. O makam e girmek de makam işte Sadece makam İbrahim'e girmekte zorlanırız. Tabii makam İbrahim'de inle orası değil. O gün müsait olduğu evet. için öyleydi. Sonra ulema zaten söylüyordu ki kılıp oranın, oranın herhangi bir yani orayı zorlamamak He. gerekiyor. Zaten makam İbrahim şu andaki yeri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz kılarkenki yeri değil. Öyle mi? Tabii. Makamı İbrahim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Kabe'nin duvarına neredeyse bitişik. Niye büyük o zaman şu anda? Şimdi tavaf sıkıntı olunca Hazreti Ömer onu açtı biraz şu anki yerine getirdi. Ha. Şu anki yeri Hazreti Ömer'in koyduğu yerdir. Şimdi Hazreti Ömer'in o iştahı bize gösterdi mi mesele sadece o şekil değil yani o sarı kubbeli yer değil makam İbrahim haremdir aslında evet. yani. Dolayısıyla orada biz mesela Kabe'nin neresinde namaz kılarsa kılalım aslında makam İbrahim'de Anladım. kılmış oluyoruz. Onun Anladım. için zorlamamak lazım orada. Evet. Şimdi kardeşlerimiz gidenler çok iyi bilecekler orada namaz kılanlar ne kadar sıkıntıya sokuyorlar tavafı. Çünkü Mesek tavaf atmalar, geliyor yani. hele hanımların orada kılması, ezgetirtmesi neredeyse yani ortada ha. duran adamlar yani var, arkadan binlerce onun için insan geliyor. Onun onu asla yapmamak lazım. Evet. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem zaten oranın kodlarını da verdi bize. Bakın. Ömer'i gördü orada. Ömer nasıl biri? Radiyallahu Anh heybetli. Ömer dedi sakın zorlamayasın ha Hacerü'l-esvede gitmeyi. Hacerül Esved'i öpmeyi uzaktan selam da yeter. Eziyet de verme, eziyetede de uğrama. Şimdi eziyet vermeden Hacerül Esved'e gitmek mümkün mü hocam yani? İşte ben kaç ki. defa Allah nasip etti biliyor musunuz? Ben bir defa bile dokunamadım. Bir defa bile yaklaşamadım. Çünkü son kertede dirsek atmam gerekiyor, iteklemem gerekiyor. Yani. Onu yapamam ki her defasında biri bir koydu kendimi geri dışarıda buldum her defasında biri vurdu yani ve ben Şimdi dokunamadım yani kaç defa nasip olmuş Oraya kadar gitmişken görmeden gelmek ya da bizatihi işte selamı dokunmadan yapmak ya da öpmeden yapmak bazen bazı kardeşlerimize çok zor geliyor ben onları anlıyorum hı hı. anlıyorum onun için netice itibariyle o girme noktasındaki bazı eziyetlere göze alıp katlanabilecek olan varsa yolu açık olsun. Onlar için bir şey söylemeyi ben uygun görmüyorum. Orası biraz aşk Meselesi meydanıdır. Böyle Onun için yani. yani şimdi buradan bakıp bir şeyler söylemek çok uygun değil. Evet. Bazen gerçekten insan farklı bir hale He. giriyor. Onun için oraları karıştırmayın hocam. Bir defa Ama Hazreti Ömer'e söylenmiş o söz güzel bir söz. Eziyet de verme, eziyete de uğra. Onun için baktınız fırsat olur, farklı bir ikram olur. Bazen açılıyor o kapılar. Hı hı. Yani inanın ki açılıyor. Hiç fark edemiyorsunuz. Tavaf ediyorsunuz orada. Birisi sizi çağırıyor gel diyor. Ya. Bir bakıyorsunuz size bir tam farklı Tam o niyetle biz gittik Eyüp Gökhan'la kulakları çınlasın izlerse evet. dedik ki açılırsa girelim yine kimseyi dirseklemeyelim deneyelim. Hocam bu sefer tam Hacer-i önüne kadar geldik. Bu esnada önümüze iki tane abla ittirildi. O ablalardan biri döndü çok samimi şekilde Türk bir bayan dedi ki siz erkeksiniz bir dahaki dönüşe bir şekilde ulaşırsınız ben buraya kadar gelmişken ya. bizi korusanız da biz dokunsak olur mu dedi ona hayır diyemedik bir daha da gidemedik. E yani. İkram etmişsiniz o, evet. o infaktır inşa evet, evet, infak, infak ettik infakınızı yani kabul etsin. İzliyorsa bu iyiliğimi <gülüyor> unutmasın bak burada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Peki acaba>? Aa, <gülüyor> size dua etmiştir zaten. İnşallah, inşallah. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz ondan sonra da Safa Tepesi'ne gitti. O zamanki şartları o zamanki tabi Kabe'nin mescidi haramın durumunu unutmamamız lazım. Safa tepesinden Kabe çok güzel gözüküyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada biraz durdu. Kabe'ye baktı ve yine gözyaşlarını döktü. Hmm. Ve ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem innes safa vel mervete ayetini okuyarak Safa ile Merve arasındaki o sayını yaptı. O Hacer'in rolünü oynamaktır aslında. Hac sembollerle örülü bir ibadettir. O sembollerin her birisi arkasında bir hakikat saklar. Bir hakikat Biz bir şey. şekil olana yani sembole sarılırız. Resulullah bize nasıl öğretmişse aynısını yaparız ama arkasındaki o hakikati de bulmaya çalışıyoruz. Tabii çalışırız. Tabii. Hikmetini kavramaya çalışırız. Hikmetini kavramaya çalıştığımız zaman anlarız. İnanın ki sayda Safa ile Merve arasındaki o gidiş gelişlerde Hacer'i düşünmeyen, İsmail'i düşünmeyen, Hacer gibi aramayan ve İsmail'in topuklarının önünden fışkıran o zemzemi hayal etmeyen birisi aklında bir sürü lüzumsuz şeyi getirir götürür ya bir an önce bitsin misin diye meseleye bakar ama orada bizim yapmamız gereken şey Hacerleşmektir erkek bile olsak. Çünkü Hacer'in oradaki rolü bambaşka bir şeydir. Aynen. O bir gayrettir. O gayrete bizim ihtiyacımız var. Zaten biliyorsunuz iki tane yeşil ışık arasında biraz daha koşarız. Kadınlar koşmaz. Erkekler koşar. Niye kadınlar koşmaz? Çünkü Hacer koştu kadınların kadınlar adına koştu Hacer koştu. Şimdi erkekleri Allah bütün erkekleri hem de kıyamete kadar gelecek olan bütün bir erkekleri bir kadının peşinden koşturuyor aslında. Yani öyle. meseleyi öyle anlamamız lazım o bizim anamızdır evet. ve biz o annemizin ayaklarının izlerini takip ederek koşuyoruz. O Safa ile Merve arasındaki o ruhu her zaman için aklımızda tutalım. Bitti sayıda bitti ne yapması lazım sallallahu aleyhi ve sellemin normalde tıraş olması Doğru. lazım ama tıraş olmuyor efendimiz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hacı kıran yapıyor. Hı, Şimdi edası ya. itibariyle hac 3 tane. hac ifrat, hacı kıran, hac temettu. Eğer vesselam temettu hacı yapsaydı temettu yararlanmak demek. Hı. Umre ile haccin arasını ayırması gerekiyordu yani umre bitti şimdi ilk yaptığı efendimizin umre. Umre bitti sonra tıraş olup yakında saçlarını kazıtıp ihramdan çıkması lazımdı. Hac için bir daha ihrama girmesi gerekiyordu ama haccı kran yaptığı için kran yakınlaştırmak, yaklaştırmak tamam. demek umre ile hacci ne yaptı yaklaştırdı yani tek bir ihramda yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem onun için bitti umresi ama çıkmadı. En son hacda tıraş olup çıkacak. ve vesselam Efendimiz ondan sonra çadırına çekildi. Çadırı yine hacuna yakın bir yerde. Ne için? Hatice anamız için yine orada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi insanlar gelip evlerine davet ettiler. Şimdi Resulullah orada kalıyor artık Mekke Müslümanların bir önceki hmm. gibi gibi değil yani. Herkes istiyor ki efendimiz gelsin evin, evlerini şereflendirsin, evlerinde kalsın. Ne diyor biliyor musunuz efendimiz? Ben arkadaşlarımın arasında kalmam gerekiyor diyor. Bilmem bundan alır mıyız bir şeyler? almaz mıyız? Ben mi söyleyeyim kardeşlerime muhamal edeyim bilmiyorum ama çok önemli bir şey bu yani gidip orada farklı yerlerde kalıp hacıları başka yere kendisi başka yere farklı şekillerde muamelelere girenler buradan bir şeyler almaları gerekir. Hepsini de bize söyletmeyin kıymetli izleyenler yani <gülüyor> siz de bilinçli tüketici olun Mesela nereye gittiğini anındayım. <gülüyor> Ümmühani geliyor. Kim Ümmühani? Allah Resulü amcasının kızı. Ya Allah diyor herkesi Reddetmişsin, kabul etmemişsin ama ben senin amcanın kızıyım. Ben gelsem benim evime, benim evimi şereflendirsen. Yok diyor mahalle. Hiç kimse evet demedim. Hı hı. Sana da diyemem diyor. Asıl ilginç olan ve dikkate değer olan ne biliyor musunuz? Orada ve Allah Resulü Kabe'ye gitmiyor. Niye gitmiyor Kabe'ye? Soru size. Namazlarını orada kılıyor. Kabe'ye gitmiyor. Niye? tavaf da yapmıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hacı bir şeyi mi bu? Hayır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki insanların farzlarına engel olmuyor. Ha. Bakın buradan çok önemli bir şey var bize. Hac yapan kardeşlerim beni iyi anlayacaklardır iyi bileceklerdir. Tamam, doğru. O günler müthiş bir izdaham ya insanlar farzı yetiştirmek için uğraşıyor sen orada. Sen geliyorsun bir daha umre yapayım, ya, ya, bir doğru. daha tavaf yapayım. Allah Resulü bize ahlakı öğretiyor. Yani her şeyin en güzelini hayatıyla koyuyor. E bugün ya. de öyle. Yine aynı yani evet. fark eden hiçbir şey evet. yok. Onun için buradan da bazı şeyleri almamız gerekiyor ve ve vesselam Efendimiz orada kalıyor. Günler terviyeye rastladığında terviye hangi gün? Arafat'tan bir gün önce. Sabah namazında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'dedir. Sabah namazını orada kılıyor ve insanlarla beraber Mina'ya gidiyor. Çünkü o gün Mina günüdür ve Mina'ya geliyor, Mina'da çadırına yerleşiyor, Mescidi i Hayf dediğimiz mescidin olduğu yerde aleyhissalatü vesselam Efendimiz öğle ikindi akşam yatsı bir sonraki gün yani arefe gününün sabah namazını 5 vakit, vakit namazı orada kılıyor ve o günler duanın eskarın tesbihatın evradın çoğaltılacağı gün ne yazık ki şu andaki şartlar çok müsait olmadığı için işte insanlar çok bu manada sünneti yerine getirme imkanı bulamadıkları için genelde hacılarımız bunu yapamıyorlar ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna çok önem verir ve bunu yerine getirme adına da çok ciddi bir biçimde de sahabesini teşvik eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'da geceliyor o gün. Hı hı. Ertesi sabah nedir günlerden? Arafa. En büyük gün el haccü Arafa. Hac Arafat'tır zaten onun şeyi yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden önce sahabe varmış Arafat'a bugün Mescid-i dediğimiz o mescidin yerine bir çadır kurulmuş aleyhissalatü vesselam efendimiz sabah namazını orada kıldıktan sonra oraya doğru hareket ediyor binlerce kaç kişi olmuş efendimiz Zulhuleyfi'den çıkarken sayı 30-40 bin civarıdır ama hacca geldiğinde sayı 100 bini geçmiştir 114 bin rakam veriliyor 124 bin rakam veriliyor. yani bir ciddi bir rakam o günkü yani şey diyebilir miyiz? Medine'de? çok az insan kalmıştır o zaman. Doğru mu hocam? Tabi tabi tabi. Peki civar şehirlerde her yerden aktarılır sadece gelin. Medine'den sadece de değil. Medine değil o gün gördük zaten o Acaba oradaki önünde. kalabalık o anki Arap Yarımadası'ndaki Müslüman nüfusun kaçta kaçına tekabül ediyor? Yani acaba? Yani büyük bir kısım var orada değil aslında. Mi? Çünkü değil çoğunluk mi? var herkes istiyor Allah Resulü ile evet. o ilk haccı yapmayı çünkü efendimizin hacı ilk insanlar istiyorlar ki işte hamile hmm. olarak Esma anamız tabi, tabi, bile engel tabi. olmadı yani orada böyle bir şey var evet. ama tabii ki gelemeyenler de var tabii ki buna katılamayanlar da var sayı tamamen Müslümanlar bu kadardır demek mümkün değil Medine'de de kalanlar bile var ama netice itibariyle büyük bir rakam olduğu her halinden belli zaten hı hı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'a geliyor İbn Abbas Allah kendisinden ebeden razı olsun. Böyle efendimizin her karesini izliyor. Geldi diyor. Müthiş bir yüzünde bir hüzün var. Hiç öyle farklı bir ruh hali yok efendimizde. Dua, niyaz, inanılmaz ve kaç kez öyle bir uzatmıştır ki secdelerini. İbn Abbas diyor ki biz bir ara ruhunu teslim ettik etti zannettik ben hatta eğildim baktım elhamdülillah nefes alıyor dedi diye rahatladım diyor ve yine o secdelerinde dualarını uzatırken çok merak ettik ne istiyor sallallahu aleyhi ve sellem neyin yazda bulunuyor dikkat kestik sadece iki kelime ümmeti ümmeti başka bir şey değil ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde sürekli hac boyunca böyledir zaten Arafat'ta bu hal devam etti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de. Öğle vakti oldu, öğle vaktinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam bugün işte bizim de yine yaptığımız üzere öğle ile ikindi, Cem ve Kasr yani hem kısaltma hem de namazı birleştirerek hı hı. eda ettiği ve orada bir hutbe iradetti ettiği sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o hutbeler işte veda hutbesi diye bildiğimiz hutbeler aleyhissalatü vesselam Efendimiz ondan sonra vakfeye durdu vakfe durmak demek vakveye durdu tam Türkçesi ne biliyor musun durmaya dur durmaya durdu niye bu çünkü duruştur aslında vakfe ve duruşunu bilmeyen bir insan yürüyüşü de öğrenemez aslında orada bir esas duruş var Allah Resulü'nün dünyaya aleme öğrettiği Allah'ın karşısında o vakve başka hiç kimsenin karşısında durmama adına da bir mesaj taşır. Arafat nedir zaten marifet diyarıdır. Muzdelife biraz sonra varacağız orası, orası meşaril haram şuur diyarıdır. Mina nedir? Aşk diyarıdır. Bir yerde marifet var bir yerde şuur var bir yerde ise aşk var. Marifeti ve şuuru kavramayan bir insanın aşkı Allah'ın razı olacağı bir aşk değil zaten önce o ikisi lazım ki gerçek aşk olsun aşk eylem ister zaten Mina'da da eylem çıkıyor ortaya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada o hutbeyi irad ettikten sonra Arafat'ta vakveye durduktan sonra da yine kendi dua dua yakardı ve akşam vaktine yakın hadi gidiyoruz dediğimizde Nife'ye çıkışa hazırlandı İbn Abbas baktı ki Efendimizde yine bir hüzün var ya Resulallah dedi sabahtan beridir seni gözlemliyoruz niye böylesin dedi İbn Abbas dedi sabahtan beridir Rabbime niyazda bulunuyorum ve Rabbim de bana söyledi ki mazlumların mağfir, mazlumlar mağfiretime nail olacaklar ama ben zalimlerden mazlumların hakkını alacağım. Bakın büyük bir müjde bu ne olacak mazlumlar mağfirete uğrayacak. Zalimden de mazlumun hakkını alacağım diyor ama Allah Resulüne bu yetmiyor. Zalim olan kullarının bile affedilmesini istiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zalim deyince biz ne anlayacağız? Ne anlayacağız? Mesela biz zalim deyince şu anda zihnimizde ilk beliren şey ne? Normalde bir diktatör bir adam Zulüm mesela eset gibi bir adam, ha, evet. adam doğru ama sadece o değil. Biz kime zalim diyoruz biliyor musunuz? En büyük zulüm zulmü ekber Z büyük zulüm Allah'a şirk koşmaktır. Hmm. O Allah'ın hukukudur. Allah'ın hukukunu gasp eden zalim olur. Kulların hukukunu gasp eden de zalim olur bu ikisi. Aslında orada söylenen de bu zaten. Kulların hukuku deyince eş hukuku giriyor çocuk, Arkadaşlar iş elinin altında çalışanlar. Hepsi yani Aha. onun için öyle zalimliği bir yere hasredip de biz paçayı yıktır demeyelim. Ha. Mesela bakın iyi söylediniz bu cümlenin altını çizelim. İnanın ki biz kul hakkı meselesinde en büyük imtihanımız eşler arası hukukumuzda olacak. Ya. Biz eşler arası hukukunda kul hakkı meselesinde öyle hesaplara çekileceğiz ki Allah yardımcımız olsun. Şimdiden helalleşelim hocam. Helalleşelim hem de öylesine değil gerçekten helalleşelim yani. Gerçekten bu manada ne varsa gasp ettiğimiz İnşallah. haklarını yerine getiremediğimiz her şeyi telafi ederek helalleşerim. Çünkü helalleşme sadece sözlü olmaz telafiyle de olması gereken bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir müjdeyi almış olmasına rağmen yine de gönlü rahat değil ve o halde geliyor Müzdelife'ye. Müzdelife'ye varıyor Müzdelife'de akşam namazı geçmiş zaten Müzdelife'de Arafat'ın tam tersidir Cem-i olacak orada yassı namazının vak vaktinde akşamla yassı cem edilerek kılınacak ve orada da vakve var zaten. Genellikle şu anda ne yazık ki işte biraz da şartlar falan filan ileri sürülerek İnsanların çoğu Müzdelife'de gecelemiyor. Biz geceledik hocam. Bir miktar duruyorlar ve gidiyorlar. Gecelenmek gerekiyor. Evet. gecelenmesin ki Gerektiğine dayın zaten neticede. Bazıları gerçekten çekip otele gitti yani Yani çok böyle 10-15 evet. dakika duruyor yarım saat duruyor ondan sonra hmm. çıkıp gidiyor. 11'de ondan sonra gidip hava atıyor işte biz şu kadar erken geldik şöyle ettik. He, bir ettik de öyle yani. diyorlar değil mi? O açık müfe vardı. Yani orada onun havası orada kalmaktır. Onun da havası atılmaz yani asıl olması gereken o. Orada. Gece orada inanılmaz bir manzara var zaten Müzdelife'de. Yani Arafat'ı anlatmaya gerek yok. Arafat cennet. Evet. kokusu gerçekten insanın ayakları yerden kesildiği andır Arafat ama bir o kadar lezzet ve tat Müzdelife'de de var. Sabaha kadar orada kalmak istirahat da edilebilir tabii ki insanlar farklı bir biçimde geçiredebilir işte ibadetle, hı hı. eskarla, evratla sabah namazını orada eda etmek arkasından Müzdelife'de vakfeyi yapmak sonra aşk diyarı Mina'ya hareket etmek olması gereken bu. Evet. Allah Resulü bunu yapıyor zaten aleyhissalatü vesselam efendimiz müzdelif eden tam hareket edecekken yüzünde bir tebessüm var hemen fark ediyor sahabe hemen ve Hafza anamıza gelip İbn Abbas söylüyor diyor ki ya, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünden beridir yüzünde bir yüzüm vardı ama şu anda çok güzel bir hal var. Bir sorsan diyor yani Hazreti şey de kendisi de soran olmuş da tabii Hazreti Ebubekirle Hazreti Ömer de bunu fark evet. etmişler ve Aleyhissalatu vesselam Efendimize soruyorlar. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz dişleri görünürcesine gülerek anlatıyor. Ben diyor sabahından beridir Rabbimden istiyordum kulların ümmetimin affını, umumî bir affa mazhar olmalarını, mağfirete ulaşmalarını Rabbim ise bir kayıt koydu Arafat'ta öyle dedi. Ama şimdi Müzdelif'e de açtı o kapıyı. Hmm. Affetti, affedecek dedi. Ve bunu şeytan duyduğu zaman üzüldü. Yerden toprak aldı başına saçmaya başladı. Ben de şeytanın o haline gördüm, ona gidiyorum diyor hmm. sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz peki oradaki olan şey ne mesela Cenab-ı Hak biz biliyoruz ki kul hakkına müdahil evet. olmayacak Allah korusun biz birbirimizin hakkıyla gitsek huzura Rabbimizin haklarıyla alakalı olan her şeyin hesabı yapıldıktan sonra Rabbim bizleri yüzleştirecek Doğru. birbirimize Efendimiz bunu başka hadislerinde söylüyor şimdi ben çok ciddi bir tevbe etmişim ama çok altını doldurmuşum Gerçekten haccın ruhuna uygun bir biçimde hac yapmışım, o haccı orada bırakmamış, taşımışım buraya. Hayatım hac olmuş, bitti. Hacı hayatım hac oldu. Ama benim seninle bir hukukum var ve ben senin hakkını yemişim mesela. Hmm. Dünyada da helalleşememişim. Müjdeli fede verilen müjdeni biliyor musun Bekir kardeşim? Hmm. Sen de beni yüzleştiriyor Rabbimiz ahirette. Size diyor ki Bekir kulum. Muhammed Emin kulumun böyle böyle sana karşı bir hak sorumluluğu var. Şu senin mükafatın cennette. Al bunu hakkını helal et. He. Sen de diyorsun ki onun kalbini yumuşatıyor. Sen de diyorsun ki tamam alıyorsun ve helal ediyorsun yani Rabbimiz yine orada kendisi evet. bir başkasının hakkını etmiyor yani hadisleri iyi anlayalım ki Anladım. oradaki zihnimizde yanlış yerlere kaymasın diyor, bu. adam derse hani ben buna rağmen hakkımı helal etmiyorum, etmiyorum şey derse yapacak yok. bir şey yok, yok. zaten ama Cenab-ı Hak o noktaya getirirse onu da, da zaten veriyor Allah. Efendimiz de diyor ki zaten orada helalleştikten sonra kol kola giriyorlar beraberce Cennete gidiyorlar İnşallah öyle gidelim İnşallah. cennete. Allah İnşallah. öyle nasip eylesin bize. Müzdelife'de de böyle. Sonra nereye gidecek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Mina'ya. Mina İlk gün ne olacak? Yedi taş atılacak büyük şeytana. Üç şeytan var biliyorsunuz orada. Evet. Küçük, orta, büyük. İlk gün sadece bu kadar. Mina'da geldi geceleyecek zaten hmm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci gün Üçüne yedi şer tane atacak, üçüncü günde üçüne yedi şer tane atacak toplam kaç oldu? 49 oldu. Eğer üçüncü gün yine minada gecelerse dördüncü günde atacak ne oldu? 70 oldu ister 49 ister 70 isterse 7 Arapçada nedir? Kesretten mecazdır yani bitmeyen bir savaş o. Hmm. 7 tane atıyorsun ya. 7 defa döndün ya. Doğru. 7 defa koştun ya. Ne diyorsun Rabbine? Sen ne dersen ben istediğin kadar yaparım ya Rabbim. Hmm. 7 sonsuz yani istediğin kadar yaparım. Şeytanla ben hesaplaşıyorum. Sonuna kadar 7 tane değil. 70 de olsa beni 700 yılda yaşatsan yine bunu devam ettiririm hmm. anlamına geliyor. Ama ilk gün o ilk günkü mücadele Büyük şeytanla yedi taş olarak. Şimdi orada büyük, orta, küçük şeytanın sembol bunlar orada şeytan meytan yok. Taşa taş atıyorsun aslında yani oradaki şeyi iyi anlamamız lazım. Hazreti İbrahim'in bize bir mirası. Orada şeytanla olan mücadele işte İsmail aleyhisselamı kurban olarak götürdüğü zamanki vesveselerine karşı atılmış taşların bize intikalidir o. Ama bugünün dünyasında bize verdiği başka mesajlar da var. Büyük şeytan Firavun'u sembolize eder. Hmm. Orta şeytan Karun'u küçük şeytan belamı. Biz büyük şeytana yani Firavun'a taş atarken ne diye atıyoruz biliyor musunuz? Allah'tan başka ilah yoktur. İlahlığa, Rablığa Rabb'in ne olduğunu söyledik. Aynen. Rablığa yeltenen kim varsa hepsiyle savaş halindeyiz. Zaten atarken ne diyoruz bismillahi allahu ekber Rahmenli şeytanihi ve hizbihi Allah'ın adıyla şeytan ve onun yandaşlarının hepsiyle savaşımın işareti olsun diye atıyoruz bir savaş o öyle o savaşı anlamazsak bir manasız gelir bize yani bazıları anlayamıyor kavrayamıyor orada adam terlik atıyor şemsiye atıyor hızını alamıyor başka şeyler söylüyor ağzına alınmayacak laflar ediyor <gülüyor> yani o o değil o başka bir şey yani oradaki o manayı anlamamız lazım ki kiminle savaş verdiğimizi bilelim sen orada Orada Firavun'u taşlarken la ilahe illallah anlamadan taşlarsan Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka hüküm koyucu yoktur. Allah'tan başka yasa yapan yoktur diye taşlamazsan gelir burada evet. ideolojinin kulu olursun. Falancanın kulu olursun filancanın kulu olursun 40 tane ilahın olmuş olur. Mesela bu zaten. Geldik mi Karun'a orta şeytana ne diye taşıyoruz biz orta şeytanı? Mülk Allah'ındır. Hmm. Karun orada mülkü aslında sembolize eder. Onun için biz orada Karun'un ne olduğunu öğrenmek durumundayız ki o mücadeleyi bilelim. Bugün mesela Karun'laşıyoruz farkına varmadan. Evet. Ne yazık ki bu kadar İsrailoğullarının üzerinden Kur'an bu mesajları bize vermiş olmasına rağmen zihnimiz kayıyor bir sürü şeye. Geldik küçüğe küçük ney? Belam. O ney? Din Allah'ındır. Allah'ın dini hiçbir şeye alet edilmeyecek kadar önemli bir şeydir. Kim Allah'ın dinini siyasetine, ticaretine, menfaatine alet ederse o belamdır ve o taşlanmalıdır. Orada siyasetin üzerinden, üzeri, şey, ticaretin üzerinden bir menfaat aracı olarak dönüştürürse dini Allah'ın dinine tam anlamıyla sadakat gösterilmez ve Allah muhafaza evet. bu insanı başka noktalara getirir. Dolayısıyla şimdi biz şeytanları böyle taşladığımız zaman o her attığımız taş bizden bir parçayı aslında orada bırakıyor. Evet. Biz zafiyetlerimizi taşıyoruz orada. Kusurlarımızı taşıyoruz. Zihin kaymalarımızı taşıyoruz. Kalbimizin bozulan ayarlarını taşıyoruz. Böyle taşladığımız zaman o İstifa taşlar ediyoruz. anlam yerini an buluyor değil mi acaba? Yerini zaman buluyor. yerini buluyor. Aynen öyle. İçeriye atıyorsun o taşları. Tabii atıyorsun kendini Hasan. atıyorsun aslında. Kendi içindeki şeytanın atıyorsun. vesveselerini atıyorsun. Aynen. şeytanın telkinlerini atıyorsun birinci gün yedi taş taşladı sallallahu aleyhi ve sellem büyük şeytanı geldi nereye gelecek Kabe'ye gelecek aleyhissalatü vesselam Efendimiz ziyaret tavafı işte haccın asıl tavafını yapacak hmm. ve iş bitecek ama Mina'da o şeytanı taşladığı andan itibaren bitti ne yapması lazım tıraş. sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesilecek ya, kurban ve tıraş olacak ve Vesselam Efendimiz kendisiyle beraber tam 100 tane deve getirmiş. Zulhuleyfe'de bir tane deveyi kurbanlık deve diye işaretlemiş, yol güzergahında da 100 tane deve almış yine. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz aslında 101 deve ile gelmiş o bir tane pek sayılmaz ama hı hı. 100 deve, 100 deveyi getirmiş. Ne yapıyor biliyor musunuz Bekir kardeşim? 63 tane deveyi Efendimiz kendi kesiyor deve nasıl kesilir bir baksınlar kardeşim bizzat kendi, kendi mi kesiyor? kesiyor 63 tane boğazlarını kesiyor bırakıyor boğazlarını kesiyor bırakıyor sahabe o noktada işte yüzüyor şey yapıyor falan filan ama Allah Resulü her yaşına bir deve kesiyor geri kalan 37 ya da 38 deveyi de Ali'ye bırakıyor Ali de onları kesiyor sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o 63 deveden her birisinden bir parça alıyor ısıttırıyor et pişirttiriyor ve onların hepsinden yiyor geri kalanını da oradaki sahabi efendilerimize hediye Vay ediyor. Be. Allah Rasulü'nün gücüne ve kuvvetine dair bir işarettir. Yaş 63'tür. Ya 63 etten birer tike alsanız bile yani. koca şey yapar yani. Yok yok kesmesi o güç yo, kesmesi, anladım, başka bir şey yani. ama yani o bayağı bir et yapar yani <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Allah <gülüyor> Resulünün o şeyi önemli maşallah, yani. Maşallah. Maşallah. Şimdi ondan sonra Ma'mer bin Abdullah, Allah Resulünün berberi. Ma'mer zaten sabırsızlanıyor. Saçları tıraş olacağı edecek. Ustura'yı şöyle çekmiş geliyor. Efendimiz diyor ki Allah hayır versin diyor başı teslim edeceğiz muamere evet. muamere teslim ediyor ve ne yapıyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kazıtıyor kazıtıyor saçlarını Aha. ama bazı tabi efendilerimiz Allah Resulü'nü daha görmemişler onlar kısaltıyorlar Aha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de gelip soruluyor. Diyaloğa dikkat edin dostlar şimdi. Diyorlar ki ya Resulallah sen kazıttın bazıları da kazıttı ama bazıları kısalttı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki saçlarını kazıtanlara, saçlarını kazıtanlara Allah merhamet etsin, saçlarını kazıtanlara Allah merhamet etsin, saçlarını kazıtanlara Allah merhamet etsin, saçlarını kısaltanlara da Allah rahmet merhamet etsin, merhamet etsin. <gülüyor> onlara bir defa ama diğerine üç kere. Neden? Sembol bu yani bunun da bir anlamı evet. var. Allah için feda ediyoruz ya feda ediyoruz. Yani o önemli bir şey mesela birçok insan gözü kesmiyor onu yapmayı. Evet. Bana ilk söylendiğinde evet. ben de çok tereddüt etmiştim ama yapmıştım. Zaten. Elhamdülillah yani özellikle hacda da bu yapılması lazım. Hele ilk kez gidiliyorsa muhakkak yapılması lazım. Onunla beraber günahları da inşallah bırakmış i̇nşallah. oluyoruz Allah'ın Allah izniyle. İnşallah. Böylelikle aleyhissalatü vesselam Efendimizin haccı tamamlanmış oluyor. Sonraki günlerde Mina'dadır yine şeytan taşlamalarına da de devam ediyor. Bu süreç içerisinde Bekir kardeşim efendimiz Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de hutbeler irad ediyor. 3 kez ya da 5 kez kaynaklarımızda var. Burada da var o hutbelerin bir miktarı. Bugün elimizde mesela veda hutbesi diye geçen metin tek bir metin gibi bize takdim edilir hı hı. aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem parça parça okuduğu hutbelerin birleştirilmiş halidir o. Ha hepsi bir yerde irada olunmadı yani ha. ama şöyle bir hakikat var onu gözden kaçırmamak gerekiyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazen Arafat'ta söylediği cümlelerin aynılarını Mina'da da tekrarladı. Hı. Mina'da söylediğini Müzdelife'de de tekrarladı hı hı. ya da Kabe'deki hutbesinde de söyledi. Bu ne anlama geliyor? Önemli Teyit yani. ediyor. Öneminden dolayı ısrarla bu noktada bazı şeyleri söylüyor. Hı hı. Vakit baya geçti de bir yudum alayım da kardeşlerimiz. Ben de kitabı alayım hocam. Onunla işiniz var mı? Bunu göstereyim dostlar göster şöyle bir saniye. Şey şey Bunu göstereyim. Bu siyer yayınlarından çıktı. iki cilt bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hutbeleri diye. Hocam o diğerini de alabilir miyim? Merak Buyurun. ediyor arkadaşlar. Bu e, insanlığın hac kurtuluşu haç, ömrün bereketi umre diye. Bu da siyer yayınlarından. Bu her iki kitaptan da istifade ettik bugün. ilgilisi bunlardan. Hac dedi. nedir? Umre nedir? Edilebilir. Bunların en, anlamını buradan görebilirler. Şimdi bu hutbe o kadar önemli ki hutbeler hı hı. daha doğrusu asıl öyle dememiz lazım. Neydi bizim serlevhamız bugünkü dersimizin serlevhası? Bugünkü İnsanlığın en büyük en büyük mesaj ve hacı. İnsanlığa diyoruz i̇nsanlığa bakın. İnsanlığa en büyük. Evet. Niye insanlığa? Çünkü mesaj sadece Müslümanlara değil. Tüm insan. Hutbelere bakın ne göreceksiniz hitap olarak? Ya eyühennas Ey insanlar. Ey insanlar niye? Çünkü Allah Resulü insanlığa konuşuyor ve hac insanlığa bir mesajdır aslında. İnsanlığa söylenmiş bir şeydir. Hı hı. Müslümanlar yapabilir. Müslüman yapması lazım. Müslüman olmayan hac farz değil zaten. Ama Müslümanların yaptığı hacin insanlığa mesajı var. Böyle anlamamız lazım hı hı. hac meselesini. Yani bu hutbelerin satır satır hepsinin üzerinde durmak Gerekir ama bizim ona vaktimiz yok. Ben bir iki tane Lütfen satırı hocam, okuyacağım buyurdu. ve birkaç şey söyleyeceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem defaatle şu cümleyi söylüyor Bekir kardeşim. Ey insanlar sizlere açıklayacağım hususları çok iyi dinleyiniz. Zira bu yıldan sonra sizlerle bu yerimde bir kez daha buluşabilecek miyim? Bunu bilmiyorum. Hmm. Bu ne demek? Allah Resulü'nün zihnini Bakışlarını Çevir. öte tarafa çevirmiş. Zaten bunu ilk dediğinde, Ebu Bekir radıyallahu anh koptu, koptu. Çünkü o anladı, o anlar zaten. say en son geldiklerinde Mescid-i Nebevi'de yine buna ait bir şey yaşanacak. Çok şey, dediğim gibi birkaç şey söyleyeceğim. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bazı şeyleri söyledikten sonra dikkat edin, tebliğ ettin mi? Onlar da hep bir araziden tebliğ ettin diyor. Allah'ım şahit ol diyor. Sonra diyor ki her kimin yanında bir emanet varsa o emanetini sahibine versin. Neye dikkat çekti sallallahu aleyhi ve sellem? Emanet ahlakına. Hukuk. Hukuk çok önemli ve Allah Resulü konuşuyor, insanlığa konuşuyor, en önemli şeyleri konuşuyor ve tekrar tekrar ederek konuşuyor. Buranın üzerinden almamız gerekecek. Mesaj geliyor. Muhakkak ki cahiliye adalet cahiliye ahlakı olan faiz tamamen kaldırılmıştır ilk kaldırdığım faiz ise amcam Abbas'ın faiz alacağıdır. Gitti mi? Gitti. Bütün kan davaları kaldırılmıştır ilk kaldırdığım kan davası da amcamın oğlu Rebi'An'ın kan davasıdır yine aileden yine ailede. bunları Önceki şeylerde söylemiştik hani. Aynı. ey insanlar diyor sallallahu aleyhi ve sellem, devam ediyor hutbe uzunca sadece birkaç şey söyleyeceğiz. En önemli mesele ne? Kadınlar meselesi. Muhakkak ki kadınlarınızın sizin üzerinizde hakları vardır. Sizlerin de kadınlarınızın üzerinde hakları vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve 14 asır önce konuşuyor ve kadın meselesini konuşuyor ve kadın meselesini çok önemli bir kavramın üzerine bina ederek konuşuyor. O kavram ney? Emanet. Kadınlar size Allah'ın emanetidir. Evet. Bu emanet kavramını anlamayanlar işte kadını sanki metalaştırmış gibi anlıyor İslam. Ya emanet ne demek biliyor musunuz? Emanet istediğin her şeyi yapabilirsin demek değil istediğin her şeyi yapamazsın demektir Aynen. bunu bir anlayalım ve sadece bize verilen kadın emaneti değil beden de bize emanet, emanet bir de şey Akıl senin değil. değil değil sen şahitsin eh. sahip değilsin Aynen. emanet Aynen. bu Şahit. şahitsin sahip değilsin ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefaatle bu hakikati nazarlara veriyor bakın en önemli meselelerden bir tanesi ey insanlar muhakkak ki müminler kardeştir. Allah'ın söylediğini orada söylüyor ve bu noktada o kardeşliğin hukukunu ortaya koyuyor. Hı hı. Ve cahiliyenin en önemli hastalığı olan asabiyeti ayaklar altına alıyor. Hepiniz Adem'densiniz, Adem ise topraktandır. Arabın Acem'e yani Arap olmayana, Acem'in ise Araba, Beyaz'ın siyaha, Siyahın ise beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Hala Amerikanın içinde debelendiği çamur bu yani. Ta, Aynen. kaç yıl önce Aynen. söylemiş, Aynen. kaç yıl, yıl önce. Ve müminler bir tarağın dişleri gibidir. Yani eşittir. Eşitir. Nedir sadece üstünlük alameti? Takvadır. Hı hı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları söylüyor. Evet. Ve bunları söyledikten sonra hem en son getiriyor sözü. Tebliğ ettim mi? Tebliğ ettin mi tebliğ ettin mi Onlar da hep birazdan tebliğ ettim diyor kaldırıyor şöyle mübarek şahit. elini havaya aşağıya indirirken de cemaatin üstüne şahit ol Yarab şahit ol Yarab şahit ol Yarab diyor. Eğer bizim şahitliğimizin Allah katında bir değeri varsa 14 asır sonrasından biz şahidiz Eyvallah. o yapacağını çok çok ötesinde yaptı. Hı hı. İnşallah biz de yaparız da o şahitlikte birbirimizin yüzüne bakacak İnşallah. yüzlerimiz olur. İnşallah hocam. Bir mesele daha vardı ama hocam. E tamam vakit geçmiş ama ne yapalım onu da söyleyelim. Seyri Gadiruhun meselesi Gadiruhu da bu Şii'ler. Şimdi bitti hac. Hı hı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dönüş yolunda gelecek. En başta söyledik Yemen hı hı. meselesini. Hı hı. Hazreti Ali hızlı hızlı geliyor ki hacce yetişsin diye epey de hediye zekat şubu falan filan getirilmiş. Ali radıyallahu anh diyor ki yanındaki diğer askerlere bakın diyor sakın bir şeye el sürmeyin. Ben hacci için gidiyorum efendimize. Dönüp gelelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aranızda payesin. Hediyelerden hı hı hı. ne verecekse versin. Bu noktada bir liderin yani bir komutanın bir idarecinin hassasiyetiyle konuşuyor oradaki insanlar da aslında masum bir hı hı. düşünceleri var onlar da diyorlar ki ya tamam Ali böyle dedi ama Resulullah gelecek biz günlerdir yoldayız üzerimiz başımız hep toz toprak olmuş şöyle biraz elbise mi elbise giyelim de Allah Resulü'nü iyi karşılayalım öyle bazı elbiselerden giyiniyorlar Hazreti Ali de gelince bunları görünce Hazreti Ali çok ciddi bir biçimde sinirleniyor üzerlerinden çekiyor nasıl böyle yaparsınız diyor niye dinlemiyorsunuz diyor baya bir aralarında bir cedelleşme oluyor ve oradaki insanların bazıları Hazreti Ali hakkında ileri geri konuşmaya başlıyor çok ciddi bir dedikodu oluyor Ali'nin sertliği konuşuluyor Ali'nin merhametsizliği konuşuluyor Ali'ye karşı bazı şeyler oluyor ve bunlar da Allah Resulü'nün kulağına geliyor hı hı. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Gadirhum bir bölgenin adıdır ve konaklamaya da müsait değildir o bölge. Hı hı. Ama sırf bu meseleden dolayı oh. orada konaklatıyor ve orada bir hutbe irade ediyor. O hutbeyi biz Müslimde Zeyd bin Erkam radıyallahu anh Zeyd'i hatırlıyoruz evet. değil mi o Allah Rasulünün kulağını sevdiği sabi, Allah kendisine ebeden razı olsun hı hı. o hutbeyi en ince detaylarına kadar bize naklediyor. Şimdi hutbe orada konuşmalar orada sözler orada da burada iki tane bir mesele çıkıyor ortaya şia bu rivayeti alıyor ve bu rivayetin üzerine bambaşka bir şey bina ediyor diyor ki Resulullah'ın o gün orada yaptığı konuşmanın anlamı Ali'nin hilafete tayinidir. Hmm. Aynı hut hutbeyi biz alıyoruz çünkü başka bir rivayet yok hmm. zaten aynı hutbeyi biz alıyoruz hutbedeki sözlerde bir problem yok şimdi bir iki cümlesini söyleyeceğim hmm. ben biz onu ne anlıyoruz? Biz onu sahabenin hepsinin anladığı gibi anlıyoruz. Çünkü bizim anlayışımız sahabenin anlayışı olmak zorundadır. O nedir? Ehli beytin hukukunu muhafazadır. Ortada bir hilafet ilanı falan yok. Zaten olmadığının en açık işareti Ali'nin kendisidir. Ya Ali'ye Allah Resulü sen benden sonra bu işin başındasın diyecek. diyecek. Ali radıyallahu bunun yerine getirme noktasına zafiyet gösterecek inanabiliyor musunuz? Bir şey olabilir ya yani. Böyle bir şey Ali'yi biraz olsun tanıyan bir insan hiç bunu kabul edebilir mi? Ali onu canı pahasına alırdı çünkü onu Resulullah'ın ona emanet etmesi Allah Resulü'nün verdiği o emaneti yerine getirme adına Ali'ye bir sorumluluk yüklerdi ve hiçbir sahabe de buna itiraz etmezdi hiç başka yerlere meseleyi çekmeye gerek yok olay çok nettir Ali'nin bu noktada eğer hilafete tayin edildiğini söyleyip de bu işe sessiz kaldığını söylemek Ali'ye söylenebilecek en büyük haksızlıktır. Emaneti hıyanet ettin demektir Aynen. bu. Sen emaneti Aynen. gizledin demektir. Aynen. Çünkü Ali'nin tarihe geçen şöyle evet. bir sözü var Ali Bekir kardeşim. Ne diyor Hazreti Ali? Haklı olmak kadar haklı kalmak da mühimdir şimdi Ali haklı kalmak için o hilafeti alması gerekirdi bunun başka bir izahı yok doğru. onun için burada meseleyi çok iyi anlayalım peki ne dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uzunca hutbe ey insanlar dedi ehli beytim benim ailem onlara karşı sevginiz hukukunuz beni sevindirecek bir şeydir ehli beytle hukukunuzu doğru kurun bu tavsiyelerde bulundu sonra çağırdı Hazreti Ali'yi tuttu elini kaldırdı şöyle ben kimin Mevlasıysam dostuysam Ali de onun dostudur. Allah'ım sen Ali'ye dost olana dost düşman olana düşman ol dedi. Ve bundan sonra da sahabe geldi Ali radıyallahu tebrik etti. Biz de onun dostuyuz, Ehli Beyt'in dostuyuz. Ehli Beyt'i Resulullah'ın en büyük mirası olarak biliriz. Ve o mirasa da gözümüz gibi sahip çıkarız. Çünkü Allah Resulü'nün ailesi bizim ailelerimizden daha mühimdir bizim için inanmış erkekler ve kadınlar için budur astolan olan ve ehlibeyt'in dinin intikal ve muhafazasındaki özel kurumunu da hiçbir zaman unutmayız. Bunun gereğini de yerine getiririz. Evet. Allah bizi ehlibeyt'le haşretsin diye de dua ederiz. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam, Allah çok yordu sizi bugün hocam. Estağfurullah kardeşler haklarını helal etsinler biraz Yaptığımız uzadı. program oldu hocam evet. saat 20 dakika dakikada. Ne yapalım yani. Allah, Allah kabul etsin. Yarın 30. bölüm yani Allah inşallah. nasip ederse son bölümle huzurlarınızda olacağız. Konu başlıkları çok fena yani evet. ee, Medine'nin en hüzünlü günü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın farklı ruh halleri, Baki kabristanlığını ve Uhud şehitlerini ziyareti. Gerisini yayınlarız inşallah okursunuz orada yarın saat 12'de değil mi İnşallah oradan? Allah izin verirse yarın saat 12'de da. sizlerle yeniden beraber olmak müjdeyle eğer buraya kadar bizimle bu yolculuğu eşlik edememiş etrafınızda çevrenizde insanlar varsa en azından hitamında son bölümde yani yarın belki... için şöyle de bir şey değil yapalım mi? bence Hı -hı. yani kardeşlerimiz en azından yapsınlar çünkü ben sonda bazı şeyler söyleyeceğim kardeşlerime Hı -hı. Yani bu kadar bir rahle birlikteliğimiz oldu bir hukuk hı hı. oluştu. E sadece burada da bırakmamak lazım bunu ileriye taşıyabilmemiz için biraz sorumluluklarımız hı hı. var onları da biraz hatırlatacağım için kardeşlerimiz böyle Kadir gecesinde ve Bedir gecesinde yaptıkları gibi etraflarını haberdar ederlerse İnşallah. bir de son gecedir biliyorsunuz Ramazan'ın evet. o gecesi de çok faziletli bir gecedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gecenin de ihyasına ait bize tavsiyeleri var bir de teravih meravi bitince millet biraz gevşiyor. Evet. Sanki iş bitti diye iş yeni başlıyor aslında. Evet. Onun için orada da bazı şeyleri iyice zihnimize netleştirmek için daha da canlı bir biçimde inşallah, i̇nşallah. o programın farklı kesimlere de ulaşmasına katkı sağlasın. İnşallah dostlar hepinizi bekliyoruz Allah nasip ederse yarın gece saat tam 12'de birlikte çıktığımız bu yolda inşallah böyle kalabalıkla birlikte hep beraber bitirelim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun inşallah.